Günaydın çevre alanında başlatılan ve Ayvalık Kent Konseyi'nin yürüttüğü bir kampanyayla salı gününe başlıyoruz. Konseyin kampanyasının muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Kent Konseyi Ayvalık Cunda Adası'ndaki doğal alanlar imara açılamaz diyor ve devam ediyor. Ayvalık Cunda Adası, Pateriça mevkii ikinci köyden sonra doğuya doğru yer alan bölgedeki yaklaşık 500 dönümlük arazinin yapılaşmaya açılması amacıyla bu alandaki koruma statüleri kaldırılmak isteniyor. Çevre Bakanlığı Balıkesir'de bulunan yaklaşık 80 adet doğal sit alanını yeniden değerlendirmeye aldı. Bu alanların yarısından fazlası Ayvalık'ta bulunuyor. Çoğu birinci derece sit alanı. Sit alanlarının önemli bir bölümü aynı zamanda Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde. Bu koruma duvarının kaldırılması için bakanlık doğal sit alanlarının yeniden değerlendirmesi adı altında bir çalışma başlatmış ve özel bir şirkete ihale usulü vermiştir. Çalışma esnasında söz konusu arazinin bulunduğu belirsiz sit alanı adı altında tanımlanmıştır. Oysa bu alan Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca birinci derecede doğal sit alanı olarak belirlenmiş ve lejantada işlenmiştir. Bu çalışmanın arazide gerçekleştirilen kısmına, Ayvalık Adaları Tabiat Platformu, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Belediyesi de katılmış, çalışma esnasında sit alanlarının yeniden değerlendirilmesinin mantığına karşı çıkılmış tartışmalar yaşanmıştır. Nihayetinde bu çalışmanın Acarlar İnşaat'ın başvurusu üzerine yapıldığı, görevliler tarafından açık bir şekilde belirtilmiş, yine aynı görevliler tarafından Cunda Adası'nda korunacak bir şey olmadığı, herkesin içerisinde açık açık dile getirilmiştir. Ayrıca bu çalışma bilimsel olmadığı gibi yasal da değildir, Çevre Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi bulunmamakta. Kararname ile kurulmuş bir bakanlık kanunun yetkilerini aşamaz. Bu çalışmayla hem Milli Parklar Kanunu hem de kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ilkeleri yok sayılmıştır. Bakanlık bu çalışmada doğal sit alanlarının sadece kara kısmını incelemeye almıştır. Deniz ile devamlılık arz eden ve bağlantılı olan kısmını değerlendirmeye almamıştır. Habitat sadece kara ile sınırlı değil deniz ile iç içe geçmiş ve oluşan ortak bir ekosistem dikkate alınmamıştır. Doğal sit alanları içerisindeki tarihi eserler de var. Yasa gereği tescilli kültürel varlıklar çevreleriyle birlikte değerlendirilmeli. Bu çalışmayla bu ilke de yok edilmiştir. Ayvalık'taki doğal sit alanlarının bir bölümü kültürel sit alanlarıyla iç içedir. Bu nedenle çalışma ortak olmalıdır. Doğrusu ise bu çalışmaya aynı zamanda Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun da katılımıdır. Bu çalışma Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı süreç içerisinde ortadan kaldırmaya ön hazırlık ve yeni rant alanları açma ve acarlar inşaat arazileri üzerindeki koruma statülerinden en önemlisine kaldırma girişimidir, diyor Ayvalık Kent Konseyi başlatmış olduğu kampanyada. Fedai Barca'nın başlattığı kampanyaya geçiyoruz. Şimdi İspark ve Trafik Müdürlüğü'ne hitap ediyor bu kampanyada. Diyor ki engelli otoparklarında işgale son. Engelli otoparkları normal otomobillerle işgal ediliyor. Toplum ve görevliler bu konuda çok duyarsız. Bu konuda hem işpark hem de BİMER'e çok sayıda başvuruda bulunmama rağmen maalesef duyarsız yaklaştılar. Sizden bu konudan rahatsızlık duyarsanız lütfen yardımcı olunuz. Kampanyamızı imzalayınız. Belki ilgililer duyarlı hale gelebilir diyor. Bağcan Change.org'da açmış olduğu bu kampanyada. Çağın Türker. Milli takım Euro 2016 primlerini Ankara'da hayatını kaybedenlere bağışlasın diyor ve ekliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarından birine uğradık. Yüzden fazla insan hayatını kaybetti ve yüzlerce insan yaralandı. Olayın yaşandığı günün akşamı, Türk milli futbol takımı kritik bir eleme maçı oynadı ve kazandı. Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Terim, gerekse futbolcular doğal olarak akıllarının Ankara'da olduğunu ve futbolun şu an arka planda olduğunu belirttiler. Hatta Sayın Terim, Keşke buradan herkese bu galibiyeti hediye edebilen bir ortam olsaydı. Onun için kusura bakmayın ne keyfim var, ne eğlencemiz var, ne sorulara cevap verebilirim diye paylaşma isteğinin altını çizdi. Lakin böyle bir teknoloji yoktu elbette. Ardından söz alan futbolcular da en az hocaları kadar üzgün ve sıkılmış haldeyken ülkemizi mutlu etmek için elimizden geleni yapacaklarını belirttiler. Sonrasında İzlanda maçı ve ardından mutlu son. Bekle Bizi Euro 2016 Gazetelerde okuduğuma göre futbolcular bu iş için 10 milyon liranın üzerinde prim alacaklar. Ayrıca Sayın Terim de yüklü bir prime hak kazanmış. Öncelikle bu futbolcu arkadaşlarımızın ve Sayın Terim'in bu paralara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Zaten kulüplerinden yeterince para kazanıyorlar Öte yandan milli formayı taşımanın, kazanılan başarılarla milli değerlerimizi yüceltmenin, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu sıkıntılı günlerde parayla kıyaslanmayacak kadar yüce bir mertebe olduğuna inanıyorum ve eminim ki futbolcu arkadaşlarımız ve Sayın Terim de aynı şekilde düşünmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü Türkiye Milli Futbol Takımımızın Euro 2016 primlerini Ankara'da yaşanan ilim saldırının kurbanlarına vermelerini istiyorum. Bu hareket birliğin, dirliğin simgelerinden olacaktır. Bu hareket bizim için gerçekten değerli olanların ne olduğunu dosta düşmana anlatacaktır. Bizim için önemli olan tek şey ülkemizdeki her bir canlının mutlu, huzurlu, sağlıklı ve umutlu olmasıdır. Ve sayın Terim futbolcularınızla birlikte bu hareketle buna katkıda bulunabilir. Ümidimizi yitirmeye başladığımız şu günlerde bize bir ışık yakabilirsiniz diyor Türk'er kampanyasında. Sıradaki kampanyamız pasaport harçları ile ilgili olarak başlatılmış. İzmir'den Oğuz Esen, pahalı pasaport harcının indirilmesini istiyorum diyor ve kampanyasını şu sözlerle açıklıyor. Dünya ile entegrasyonumuzu, bilgimizi, görgümüzü, ticaretimizi ve en önemlisi insanlarımızın gezme hevesini kısıtlayan ve şu anda dünyanın en pahalısı olan pasaport alım harcının düşürülmesini istiyorum. İnsanlar ucuz olsun diye 6 aylık, 1 senelik pasaport çıkartıyorlar. Yazık. Vatandaşlık hakkımızın bir parçası bu ve yasal hakkımız olan pasaportlarımızı devlet cüzi bir ücretle verilmesini sağlamalı. Bu yüksek harçlar indirilmeli. İnsanlarımız ne kadar çok gezer ve çevresini tanırsa o kadar çok bilgili olur, görgüsü artar, medinileşir, hoşgörülü olur ve sağlıklı düşünür. Benim gibi düşünen herkesi kampanyamı desteklemeye davet ediyorum diyor Oğuz Esen. Benzer kampanyalarda daha önce açılmıştı. Bu halkın çok muzdarip olduğu bir konu esasında pasaport konusu. Siz de yüksek pasaport harçlarından şikayetçiyseniz Change.org'a girerek imzanızla bunu destekleyebilirsiniz. Son kampanya haberinde Ebru Şahin İETT'ye sesleniyor. Ve talebi ise çok net. Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü öğrencileri olarak tek ulaşım kaynağımız olan 59 RK otobüsünün sefer saat ve sayısının artırılmasını istiyoruz diyor öğrenciler. Anlaşılan çok mağdurlar. Diyorlar ki İETT'nin koyduğu sefer sayıları binden fazla öğrencinin ikamet ettiği yerleşkimize yeterli gelmemekte. Öyle ki çoğu zaman otobüs kapasitesi tamamen dolu olduğu halde sıra bekleyenler oluyor. Bu kampanyamızda İETT'ye sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizim ve bizden sonra bu kampüste konaklayacak öğrenciler için insani yaşam standartlarında ulaşım talep ediyoruz. 59 RK otobüs tarifesinin sefer sayısı artırılsın diyor Şahin Change.org'daki bu kampanyasında. Bakalım belediye öğrencilerin sesini duyacak mı? Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.